Evet, deminki anonsumuza binaen bir dinleyicimiz desteğini sunuyor. Onun sayesinde Açık Radyo bir dinleyici tarafından destekleniyor. Çok çok teşekkür ederiz. Saat 14.10 canlı yayın sürüyor. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Onun dinleyici destek projesi özel yayını 15. Radyo şenliğinde. Hadiye Can Gökçe ile yayını birlikte kotaracağız Hoş geldin Hadiye. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim teşekkür ederim. Ben de seninle tanışmak büyük zevkli hadi diyorum çünkü e, bu senin tercihin olduğu için böyle yürüteceğim yayını. Lütfen lütfen zevkli. Zaten Hadiye e, hanımı yanında getiren bir isim. Yani sadece Hadiye <gülüyor> olsun daha spor durur diye umut ediyorum. <gülüyor> Pekala. E, <gülüyor> Ortak bir tanıdığımız vesilesiyle de Hadiye'yi rahatlıkla söylüyorum. Uluç'a da bir günaydın diyebiliriz buradan. Günaydın yani. Uluç. Günaydın Gülç. <gülüyor> evet, Dinic Destek Projesi özel yayınında Hadiye Can Gökçe ile devam ediyor yayınımız. Açık Radyo Maceran nasıl oldu? E, açık Radyo'nun açılışını e, kutlayan ilk partide vardım. Sene 1900 eskilerdi galiba. Hatırla, o kadar eskiydi ki kaç olduğunu hatırlamıyorum. Ve gerçekten e, o gün e, kısa bir pantolon giymiştim. Çok küçük değildim ama kısa pantolonluydum. <gülüyor> i̇şte, o gün bugündür e, radyoyu dinliyorum. Deli gibi dinliyorum. E, hep arabada geçirdiğim ömrümü e, daima açık radyoyla geçiriyorum. Beysun Gökçün hey açık deniz deyince ha bugün cumartesi diyorum falan. Yani öyle dinliyorum. İşte sabahları saatli marif takvimini dinlemeden e, işim rast gitmiyor. İşte böyle çok uzun zamandır sizi seni tanıyor gibiyim. Yani yolda görsem zaten <gülüyor> tanırdım. <gülüyor> ya da işte e, sesin e, bizim gündelik hayatımızın içinde yıllarca durdu. Yani yılın işte bahar geldi destek zamanı gibi. Böyle bir e, hafif e, şey ne derler stalker diyorlar. Hafif e, sapığınız gibi dinliyoruz işte. İki de dinliyorsunuz. Bu ıı, yayında sürekli konuştuğumuz bir mesele var. Bu bağ meselesi, bu hmm. bağın da en önemli göstergelerinden biri. Yani birbirimizin yüzünü bilmiyoruz. İlk kez görüyoruz hı -hı, burada hı -hı. yüzünü ama e, bu anlamını yitiriyor. Çok uzun süren bir dostluk arada e, konuşulmamış bir bağın devamı olduğunu görüyoruz. Ve he, hepimiz birbirimizi burada gördüğümüzde, yüzde gelme şansı bulduğumuzda da karşılıklı olarak e, çok uzun zamandır bildiğimiz bir dostluğumuzla karşılaşmış bir hisle birbirimizi karşılıyoruz, sarılıyoruz. Bu da bu bağın göstergesi. Service, Kesinlikle ne mutlu bize ve e, buraya gelmeden önce bir, bir takım laflar hazırlamam gerektiğini düşündüm ve e, çok düşünerek şu lafı hazırladım. E, biz açık radyoyu desteklemiyoruz. Açık radyo bizi destekliyor aslında. Yani gündelik hayatımızda, hayatımda benim kendi şahsi hayatımda ben açık radyonun desteğini görüyorum ve bunun için teşekkür ediyorum ve gerçekten e, bu e, dinleyiciden radyoya doğru akan Bir kereye mahsus bir şey değil bence. Çünkü radyomuz her gün bizi destekliyor. Dünyada hiçbir şekilde Türkiye'de dünya dediğimiz kendi küçük Türkiye dünyamızda karşı karşıya kalamayacağımız özel belki insanların evinden bile çıkartmadan ürettikleri yazdıkları şeyleri bu radyoda duyabiliyoruz. Eskiden şazam yokken ben radyoyu arayıp bu çalan ne çabuk söyleyin falan diyordum gerçekten. <Gülüyor> Ve bugün zevkle dinlediğim pek çok sanatçıyı buradan duydum, öğrendim. İşte böyle. E, aynı şey benim için de geçerli. Programcılığımın yanı sıra dinleyici tarafım bence daha önemli bir taraf benim hayatımda. Çünkü e, öyle bir şey yaşatıyor ki radyo. Hayatta karşı, karşılaştığınız pek çok sıkıntıyla bir kere... Bu sıkıntıya dayanabilme ve mücadele edebilme gücünü taşıyorsunuz. Radyoyu dinlediğiniz sürece, en azından ben de öyle oluyor. Çünkü şunu biliyorum, e, yalnız değilim, bir büyük ailenin parçasıyım. Bu hı hı. işin birinci tarafı, ikinci tarafı, hangi sıkıntıyı yaşarsam yaşayayım, e, açık radyoyu açtığımda o sıkıntıyla ilgili bir şeyle her zaman karşılaşıyorum. Mutlak. Onun çözümüyle ilgili bir şeyle. ...her zaman karşılaşıyorum ve şunu hissediyorum... Aa, ...bir tek ben yaşamıyormuşum bak... ...işte evet, evet, radyonuz sizi destekliyor... Ee, mı? Evet ...Keraslar öyle evet, evet. ...sadece bununla kalmayıp, bütün yapıp etmelerimizde... ...başka işlerimizde ilham kaynağı oluyor... ...yani isim vermeyeceğim ama işte bir... ...tiyatromuz da var dışarıda... ...o tiyatronun kuruluş öyküsünden... Evet. Tutta, e, ...repertuar anlayışına... ...oyuncu seçimine, yönetmen seçimine... ...tekstlere ve rejiye bakış açınıza kadar... ...her şeyi belirliyor... ...hiç şüphesiz, evet, evet... Evet, e, her şeyi ilk önce, e, bu her şey dediğim şey tabii özel, enteresan ve e, üst düzey şey. Hı hı. Onları önce açık radyodan duyuyoruz, itiraf ediyoruz, notlar alıyoruz. Ondan sonra küçük e, kağıtlara, küçük seslere, sonra neymiş bu ya bir bakalım da biliyormuş gibi yapalım falan diyoruz. <gülüyor> i̇şte böyle. Gerçekten evet. radyomuz hep açık olsun. Hep açık olsun. Şimdi bununla ilgili bir... Parça dinletelim ki o esnada dinleyicilerimizde desteklerinin aktarıyor olsunlar radyoya. Hadiye Can Gökçe ile e, stüdyodaki birlikteliğimiz devam edecek bir şarkı getirdin galiba. Evet evet e, Gözen Atila'nın e, Anadolu isimli e, ne diyelim albümü projesinden Tahta Sucuk isimli şahane parçayı getirdim. Bir de telefon numaramızı rica ediyoruz senden. 0212 343 41 41 programcılarımızdan Gözen'in albümüydü bu değil mi? Evet, Gözen Atilla. Gözen'e de bir günaydın diyelim. Günaydın. Çok günaydın ben dedi. Geldim. Hoş geldiniz. <gülüyor> çok iyi bir albüm yapmış. Çok çok güzel parça olmuş bu da çok. Kesinlikle beğendim. bayılıyorum. Peki devam ediyoruz Hadiye Can Gökçe ile konuşmaya. Evet Uluç aramızda değil ama hazır seni bulmuşken o durumu da eş dolayısıyla hemen konuşalım. Ne yapıyor şu anda neler yapıyor tiyatro olarak? Uluç tek kişilik bir Faust oynuyor. Evet tuhaf. ...Faust tek kişilik... ...Şeytanı da mı kendi oynuyor? Her şeyi, şeytanı, e doktoru, e Gretchen'i ve diğer herkesi kendisi oynuyor. Vay canına müthiş. Evet, meddah, e meddah e ne derler, tiyatrosu özelliklerinden bir şekilde yararlanarak... ...kendi e yaptığı teknolojik e ne derler, e ses ve ışık düzeniyle tek kişilik, tek çantayla oynuyor... Hepinizi bekleriz moda sahnesinde. Tabi ki. <gülüyor> Müthiş yani. Çözüm biraz oralarda galiba. Bavulunu alıp gidip oynamak evet, da Evet evet gerçekten herhalde. tek bavulla. iki kalas yok sadece heves var diyor. <gülüyor> kalas da yok. Kalas, <gülüyor> kalas yok. Kalas da <gülüyor> Evet Hadiye Gökçe, Can gökçeyle ile devam ediyoruz konuşmaya. Ee, siz yokken işte Açık Radyo Partisi'nden pek çok şeyden ilk dinliği sürecinden bahsettik. Peki hmm. ne zamandır destekçisin Hadiye? Hadiye. Yani bilmiyorum ki bu herhalde on yıldır mı destekçiyim ee, bilmiyorum her sene sağ olsunlar ar arıyorlar tembel olduğum için ben <gülüyor> ancak yayın e, destek yayını başlayınca destek zamanı olduğunu fark ediyorum o yüzden zaten aramış oluyorlar arkadaşlar sağ olsunlar beni yayına çağırdığınızda şey diye çok heyecanlandım. Acaba bu sene yardım etmedim de mi çağırıyorlar? Çok mu ettim de çağırıyorlar? <gülüyor> yanlış bir şey mi? Neden beni çağırıyorlar falan diye çok heyecanlı. Aa değil. çok çok, bu kadarı çok geri vermeyim. Evet, evet, Hiçbir şey. Bir şey yanlış İade yapmış için. olmalıyım. Evet evet evet. <gülüyor> teşekkür ederim. Gerçekten bundan büyük iltifat olamaz. Yani şu an bu stüdyoda olmak gerçekten rüya gibi. Gerçekten teşekkür ederim. bizimle bizim çok, çok mutluyuz... Her zaman beni çok destekliyorsunuz. Gerçekten teşekkür ederim. <gülüyor> evet o sözde yani ayrı bir keyif. Defterim nerede? <gülüyor> <gülüyor> bu gibi sözleri kaydetmeye çalışıyorum ah. ki sonradan kullanabilelim diye ben de bir gizli ajanım hani iltifat üstüne <gülüyor> iltifat bunu hak etmek için ne yaptım Allah'ım e belki o kayda da kulak verebiliriz Sadiye Hanım'ın Biz kaydına Kendimi da... Kendimi şuraya gömmemi istiyorsanız... Ama ay <gülüyor> <aman> şimdi <gülüyor> evet. ayıp olur dinleyicilerimize. Bu kadar Aa. laf çevirdikten sonra... Aa. Onları da bilmeye hakkı var bunu. Evet bulabilirsek eğer... Çünkü biraz sıkışık bir... Düzende çalışmak zorunda kalıyoruz ama... Buldular bile. Oh, Dinleyelim. Evet. Dinleyelim. Aa, merhaba ben Hadiye Can Gökçe. Gizli görevim Türkiye'nin bütün kiralık arabalarının... Birinci kanalına... 94.9 Açık Radyo'yu yerleştirmektir. İyi günler. <gülüyor> ne <Gerçekten>. diyorsun <gülüyor> Azizim muatsın muazzam <bu> diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yani e, teşekkür ederim. Ben ya bunun e, çok güzel bir ajanlık hikayesi hakikaten. Bana <gülüyor> destek oluyorsunuz lafı çok hoş tabi. Yani Aa, hakikaten. Insanın... Ama gerçekten öyle. iltifat olsun diye söylemedim. Ee, hakikaten her an her dakika açık radyo diye bir yer var. Orada bir takım insanlar. Sizin benim arkadaşlarımız program yapabiliyor. Fikirlerini söyleyebiliyor. Çok bilenler az bilenlere anlatabiliyor. Gerçekten bana büyük destek oluyor. Bunu bütün temiz kalbimle ifade etmeliyim. Ne kadar gün içinde dinleme fırsatınız oluyor Evet mu? hep arabada dinliyorum. Çalışırken ya da otururken dinlemediğimi itiraf ediyorum. Hangi saatse dediğim gibi haftanın gününü günün saatini dinlediğim programa göre anlıyorum <gülüyor> yani e, <gülüyor> e, durum bu bir dinleyicimizde şey dedi e, otoparkta e, takılıp kaldığımda oluyor dedi e, arabadan evet. çıkamayıp evet. E, ama şeyde bekliyormuş e, otopark görevlisi e tabi, tabi. ondan özür demiş filan işte bir çıkıyorum bitsin şu <gülüyor> filan de açık radyo mu dinliyorsunuz demiş otoparktaki ciddi söylüyorum <gülüyor> ya <gülüyor> müthiş hemen otoparka gidiyoruz, <gülüyor> şahane müthiş güzel çok güzel. Çünkü başkaları yap <gülüyor> yap da yapıyor yapmamak otoparkta. için Allah şimdi Allah. söylemeyeyim evet. sonra söylerim hangi tamam. otopark olduğunu. O, o, o otoparka takılmalıyız, evet, şahane gerçekten çok güzel. Ama bunu gerçekten olduğunu söyledi bu sabaha gelip elden getiren bir dinleyicim. Şah ahane ah, sağ olsun mesela benim yıllardır takip ettiğim hala e, şimdi bağımsız internet radyosunda da takip ettiğim Ayça Şen o da size hep bir selam çakar hmm. Ömer Madra duymasın kızar der evet, İşte açık radyodan evet. bahseder onun e, çocuğunun klibini duyarız burada evet evet, evet. <gülüyor> benim için e, şey evet benim Martik küçük memo radyo olmaktan çıkmıştır hala <gülüyor> memo <gülüyor> kaptan memo. memo evet evet, evet, evet. <gülüyor> Sabahları Ayça oğlunu uyandırmaya çalışırken ki haykırışlarını falan radyodan dinliyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama evet, çok iyi bir program Ayça'nın. Çok çok iyi. Gerçekten, gerçekten. Evet. Gerçekten. Gerçekten. Yani. Evet. Ve yani iki sevdiğim radyonun görüşmesi, iki sevdiğim arkadaşımın birbiriyle iyi geçinmesi gibi bana mutluluk veriyor. E, dinleyelim mi onu da? He Ayça'yı da dinletelim. Hadi dinletelim şu anda. Ee? dinletelim. Tarık Akkan'ı mı çalıyorsunuz? <gülüyor> Hay hay, který televizor? Kde? Kde? Kde? Kde? Kde? Kde? Kde? Kde? Kde? Evet Ayça sen Memo. Memo beni çıldırtmıştı ve <gülüyor> bin bir yolu den deneyerek hayır <gülüyor> <a> anlatamadım. <gülüyor> Ama kader yıllar sonra tabii ki benim bir evladım oldu. Onun da adı Memo. O da aynı durumda. <gülüyor> aynı yani e, o Memo'daki fark da şu açık radyo ile ilgili e, bir tek radyo olduğunu düşünüyor hayatta. O radyonun da bizim dinlediğimiz radyo olduğunu doğru, düşünüyor. Evet. Burada da açık açıklık kavramını da radyoyu açık kapatmakla ilişkilendirerek. Kuruyor. Bence çok güzel anlamış. Evet. <gülüyor> geçen gün Burak Mor ve ötesinden Burak da çok yakın dostumuz ve dinleyicimizdir. Her sene de gelirdi bu <gülüyor> sene gelemiyor uzakta. Ama telefonla bağlandı belki 3 yaşındaki bir çocuğuna bakıyor, baktığını söyledi. Yani büyük keyifle O da aynı şekildeymiş yani açık radyo'nun radyo kavramının açık radyo olduğunu zannediyormuş. Bence doğrusunu biliyorlar evet <gülüyor> kesinlikle öyle. Bir de işte açık radyo'nun e, numaralarının tersi olan radyo var. Onu da dinleyebilirler çünkü 94.9 yani benim bildiğim tek frekans bu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Rakamları karıştırsanız güzel bir şey buluyor e, çıkıyor sevgili dinleyiciler. Harikasın hadi <gülüyor> ya <hakikaten> harika. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Peki biz teşekkür ederiz. Sona yaklaştık. Yine Gözen'in albümünden bir parça çalacağız galiba. Harika olur evet. Ee, Sazlıkları mı çalalım? Sazlıklardan havalanan. Evet. Ee, Şu numarayı söyleyeyim mi? Bu arada tekrar tekrar teşekkür Aa, ederiz. Ayağına ayağına ayağına sağlık. Aynen ben aynen teşekkür nasıl. ederim. Gerçekten bunu hak etmek için ne yaptım tam Esaplı. da emin değilim ama siz e, fark etmeden kaçarsam güzel. Evet, benim, benim de 0 222 343 41 41.